Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ilahe ve meddin amma ba'd babu ecril hakim izeçtehe de fe asabe ev hakim hükmeden ister bu alim olsun Değil mi? İster bu Devlet başkanının atadığı bir işçi çalışan olsun. İctihad ederse tabii icihad havaya göre olmaz. İctihad insanın kendi kafasına göre olmaz. Yaptım oldu demez. İlim ehli diyor ki cahil bir adam, cahil bir adam ictihad etse çünkü cahil bir adamın ictihad etme yetkisi yoktur. Cahil adam ne yapacak? Faselü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Zikir ehline sorun. Şahit Bilmiyorsanız, cahil adamın yapması gereken zikir ehline, ilim ehline sorması, muteber. Bir cahil adam gelse ki, ya bence böyle olması gerekir diyerek bir harekette bulunsa, bir hükümde bulunsa ve bu hükmüyle de doğruyu bulsa, isabet etse. Bu isabetinden dolayı bir ecir, bir isap alır mı? Evet, söyleyin. Almaz. Almaz. Peki, günah alır mı? Günah işlemiş olur mu? Günah işlemiş olur. Niye günah işlemiş olur? Cüretinden dolayı. etinden dolayı. Allah'ın ayetlerine ve hadislerine böyle etkerce davranmasından dolayı Dili Mehle diyor ki bu adam günahkar olur. Velev ki isabet etse bile. Yaptım oldu. Sonradan da sordum ki doğruymuş. <gülüyor> Dedi. Bu adam ne yaptı arkadaşlar? Günaha düştü. Kur'an ve sünnet ayetlerini ne yaptı? Cüretkarca alarak onları onlarla altyapısı olmadan, usulü esası olmadan hüküm vermeye çalıştı. İsabet etti evet doğruyu buldu ama. Hata da edebilirdi. Yani Bunu günlük dünyayı şeylerde bile anlayabiliriz değil mi? Doktor hastanede ameliyatta hata etse bile, hastayı öldürse bile ne yoktur Allah'ın dinde bu doktorun? Bir sorumluluğu yok. Çünkü doktor o anda içtihat etmesi gerekti. Böyle yapın dedi. Ve hasta öldü. Ama doktor olmayan bir insan bir adamın canına kıysa, nefsine kıysa Bunun hem Allah'ın dininde sorumluluğu var hem de insanlar nezdinde neyi var? Sorumluluğu var. Çünkü birisi doktor, birisi değil. Onun için Allah'ın dini adına konuşurken çok dikkatli konuşmak lazım. Büyük günahlardandır. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Bilmeyerek, bilmediğiniz şeyleri Allah'ın adına konuşmanız diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Şirkten sonra sayıyor bunu. İnsan cahil olunca daha çok cüretkar oluyor. Cahil cüretkar olur derler. Cahil cesurdur derler değil mi? Adam diyor böyle bir hadis var. Böyle bir ayet var öyle bir ayet de yok yani. Böyle bir hadis var. Nerede diyorsun? Buhari'de diyor. Yok. Bu adam ne yaptı? Allah'ın adına konuştu. Büyük bir günah işledi. Evet bu hadisi alalım hemen. Hattesene Abdullah ibni Yezid el-Mukri el-Mekki kal hattesene hayvetübnu şurayh قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن الهد عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث عن مصري بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو ابن العاص عن عمرو ابن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم بحاكم حكم حكم verirse fetahada tabi ictihad ederek verirse summa asabe sonra bu ictihadında isabet ederse fe lehu ejran. Onun kaç tane ecri vardır? İki tane ecri var. İki tane sevab var. Ve iza hakeme hükmeder de feçtehe de istiada dayanarak sonra <summe> akta hata olduğu anlaşılırsa fe lehu ecru'n vahidun. Kaç tane ecir var? fe ecru'n Bir tane ecir var. Demek ki arkadaşlar her müçtehit her müçtehit Me'cûr. Doğru mu? Her müçtehid Me'cûrdur. Yani her iştahat eden ister hatalı olsun ister doğru bir iştahat etmiş olsun Kesinlikle. ecrini alır. Her müçtehid Me'cûr. Peki her müçtehid musib isabet etmiştir diyebilir miyiz? Her müstehit isabet etmiştir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Her müstehit ecir almıştır diyebilir miyiz? Deriz. Her müstehit isabet etmiştir diyemezsek o zaman müstehit bazen isabet eder, bazen hata eder. İmam Şafii'nin dediği gibi diyor ki yeryüzünde diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tamamen kuşatıp kavrayan yani tam anlamıyla bütün peygamberimizin hadislerini bilip Kavranmış, ezberlemiş, toplamış bir kimse yoktur. Var mı? Bunu iddia edecek bir kimse olur mu? Yok değil mi? İmam Bukhari de olsa, İm İmam Şafi de olsa, İmam Ahmet de olsa, Elbette duymadığı ve hatta ulaşmayan, Yahut da e, ulaşıp da sahih yollarla kendisine gelmemiş olan ne vardır? Hadisler vardır. Değil mi? O halde, Bizler, Müçtehitlere, Müçtehitlere, İsabet ettikleri konularda ne yapacağız? Uyacağız. Müştehitlere hata ettiği konularda ne yapmayacağız? Uymayacağız. Bunu bildiğimiz zaman artık bizim için ortadan mezhep tahassupçuluğu, alim tahassupçuluğu ne var Kalkar. Yani İmam Ebu Hanife, Rahimahullah başımızın üzerinde. Değil mi? İmam Şafii başımızın üzerinde. İmam Malik başımızın üzerinde. İmam Şafii başımızın üzerinde alimler. E bu alimler ki sürekli insanları neye yönel... <gülüyor> yönlendirmişler? Kitapla sünnete yönlendirmişler. Ve hiçbiri dini tamamen kendilerinden alınması adına bir açıklamada bulunmamışlar. Yani din benim anladığım dindir. Bu dini benden alacaksınız dememiş kimse. Hatta İbn-i rahim Rahimahullah diyor ki bu diyor küfürdür. Yani... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bir insan kabul edip kim olursa olsun din bunun anladığı dindir diyerek din bunun söylediği dindir, bunun söylemediği din, din değildir diyerek itikad edip birisine uyarsa bu küfürdür. Çünkü bu itikad ancak kime olması gerekiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olması gerekiyor. Onun dışındaki her müçtehit isabet eder iki ecir yahut hata eder bir ecir. Biz onun o hata ettiği konuda artık bildikten, öğrendikten, duyduktan, sorduktan sonra ısrar edemeyiz. Edersek o zaman biz de ne yaparız? Günahkar oluruz. Adam hacca geliyor. Diyor ki ben diyor babamın yerine hacca geldim. Tamam olur. Peki kendi yerine önce hac yaptın mı? Yo diyor yapmadım. Diyorsun ki bu böyle olmaz. Yani Hanefi mezhebinde bile böyle olmaz. Bir kavil var sadece Hanefi mezhebinde ama Hanefi uleması bile bunun fetvasını vermiyor. Hanefi uleması bile diyor ki önce kendi adına hac yapacaksın sonra babanın adına, annenin adına hac yapacaksın. Yo diyor ben diyor Öyle duydum diyor. Ne olacaktı? Yaparım diyor. Bir şey olmaz diyor. Diyorsun ki bak hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam görüyor. İhrama niyeti diyor. Lebbeyk Allahumma lebbeyk an şuburme diyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhi ve Şuburma kim? Kim o şuburme? Diyor ki benim bir arkadaşım diyor. Onun adına din kardeşim yani. Müslüman kardeşim diyor. Onun adına Hac yapıyorum. Kendi adına yaptın mı diyor. Hayır diyor. O zaman diyor, önce kendi adına yap. Çok açık seçik bir ne bu? Delil. Bu delilden sonra bir adam hala ısrar ediyorsa bu hatada bu şaz görüşe uyma konusunda bu adam ne yapar? Ecerden mahrum olur. Çünkü bunun artık taklit dairesinden çıkıyor. Bunun ikisi artık inada giriyor. Az önceki ayeti hatırlayayım dersimizin başında. İza kadall e, e, kadallahu ve resulü emran ma kana li mu'minin ve la li mu'minetin iza kadallahu ve resulü emran an yekuna lehum khayratun min emrihim. Ma kana Apaçık bir hüküm bu ayet-i kerime. Ma kana li Hiçbir erkek mümin, kadın erkek mümin, erkek mümin ve kadın Helal olmaz, caiz olmaz. iza <Gülüyor> Allah ve rasuluh emran allahu ve rasuluh bir emir buyurduğunda en yekuna lehumul khayratu min emrihim onlara kendi işlerinde bir seçme hakkı olmaz demek ki Allah rasuluhu aleyhisselatü vesselam diyorsa ki önce kendine sonra şübrüme önce kendine sonra babana önce kendine sonra annene yap bu manada anlaşılır hadis o zaman sen ne yapacaksın da artık ben sordum bizim mezhebimiz böyle bizim oradaki müftüler böyle söyledi mahalledeki hoca böyle söyledi Bu da artık inada girer. İşte İmam Bukhari Rahim Allah diyor ki burada bizlere ölçü Kur'an ve sünnettir. Amellerin kabulü Kur'an ve sünnete göre olur. Amellerin bir zahir bir de batın neyi vardır? Mi'yarı ölçüsü göstergesi vardır. Bu iki gösterge Kur'an ve sünnetin işaret ettiği gösterge ise ameller makbuldur. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi merduttur. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Ya yaptık Allah kabul eder. İbrahim ve İsmail aleyhisselam, ne yapıyorlar? Kabe inşaat ediyorlar değil mi? Kabe. Yani bu ameli yapan iki peygamber. Yapan kişiler peygamber. Yapılan amel allah Teala'nın beyt kendisine izafe ettiği. teşrifen, şeref olarak, onure olarak değer vererek kendisine izafe ettiği Kabe buna rağmen nasıl dua diyor? Takabbel minna. Bizden kabul et. Bizden kabul diyor. Yani yaptım oldu yok. Yaptın oldu, ihlas yoktur. Yine kabul olmaz. Yaptın oldu, ihlas vardır ama sünnet uygun değildir. Yine kabul olmaz. Amelinin kabul olmasını istiyorsan bu 2 artı 2 4 neyse ondan daha Açık bir şeydir bu. Denklem diyelim ona. Kur'an ve sünnete amelini sunup onunla ölçüp tartmıyorsan sabahlara kadar ibadette bulun. Senin amelin nedir? Merduttur. Merdut. Kim diyor bunun reddolunduğunu merdut olduğunu? Rasılla sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kendimizden ne yapmadık? Böyle bir şey getirip ortaya koymadık. Evet önümüzdeki hafta Allah nasip ederse diğer bir baba geçeceğiz. Diğer bapta İmam Bukhari Rahim Allah bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri dahi olsa bile aleyhissalatü vesselamın yanında sürekli vakit geçirmedikleri için 24 saat beraber olmadıkları için bazen onların bile bilemedikleri bir şey ne yapabiliyor? Olabiliyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu örnekler var, Ömer radıyallahu anhü'dan örnekler var değil mi? Abdullah ibn Mesut'tan örnekler var. Sahabeden birçok örnekler var ki bir konuda ki bunu, yani Ebu Bekir ki Ömer radıyallahu anhum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çok vak, beraber vakit geçirmelerine rağmen aileleri olsun, ticaretleri olsun bu sebeple kimi zaman uzak kaldıkları o anda kaçırdıkları bazı hadisler, hükümler olabiliyor mu? Olabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki yanına bir defa gelmiş bir insan o olaya şahit oluyor. Ebu Ömer'in radıyallahu anhum'un o anda bilemediği şeyi o bir kere gören kişi ne yapabiliyor? Bilebiliyor. Onun için İmam Şafii'nin sözü çok muhteber bir söz. Yeryüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin tümüyle yakalayıp bilen kimse yoktur. O halde olaya ne yapmak lazım? Kişiler bazında değil, değil mi? Kitap ve sünnet bazında yapmak lazım. Onun için ulema ne yapmış? Bütün özverisiyle hayatlarının buna adamış. Yani bakıyorsun İmam Bukhari'yi kapmış Özbekistan'dan, Buhara'dan, köyünden. Babasından da çok büyük bir miras kalmış bir zat. Bütün parasını nerede harcamış? Hadis toplanmak için ilim yolunda harcamış. İmam Bukhari rahmetullah. İmam Bukhari ne yapmış bize? Mübarek bir kitap bırakmış. Ardından İmam Müslim. Mübarek bir kitap bırakmış. Diğer alimler. Hepsi bir araya geldiğinde ne oluyor? Özellikle Buhari ve Müslim bir araya geldiğinde çok büyük bir hizmette bulunmuş oluyor bizler için. İşte önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ne yapacağız? Buna değineceğiz. Tabi pazar günü dersimiz biliyorsunuz. Geçen hafta başladık 3 esas dersine. Hem kahvaltı yapıyoruz. Saat 7'de başlıyor. 10'a kadar sürüyor. Bu pazar yine burada olacağız. Gelemeyen, gaflet uykusunda kalan gaflet uykusundan uyanıp ilim meclisinde gaflette kalan kardeşlerimiz ne yapsınlar? Gayretli olsunlar, azimli olsunlar. Bu haftaki derse katılsınlar. Evet. Sübhanakallahumma ve hamdik. La ilahe